Tolstoy İnsan Neyle Yaşar Vaktiyle karısı ve çocuklarıyla bir mucik kulübesinde yaşayan bir ayakkabıcı vardı. Ne ev kendinindi ne toprağı vardı. Ailesini de sadece ayakkabıcılıkla geçindirirdi. Ekmek pahalı, emek ucuzdu. Kazandığını yiyeceğe yatırırdı. Ayakkabıcının karısıyla paylaştığı bir gocuğu vardı ama giye giye üstlerinde paralanmıştı. İki yıldır bir koyun postu alıp yeni bir gocuk dikmek için para biriktiriyordu ayakkabıcı. Sonbahara doğru biriktirdi parayı. Karısının sandığında üç ruble vardı. Köydeki müziklerden de beş ruble yirmi kapı alacağı. Sabah olur olmaz post için köye gitmeye hazırlandı ayakkabıcı. Karısının pamuklu çin bezinden ceketini geçirdi gömleğinin üzerine. Onun üstüne de bir kaftan. Üç rubleyi cebine koydu, baston niyetine bir dal kırdı ve kahvaltının ardından çıktı. ''Mujiklerden beş rubleyi alır, üç rublemi eklerim. Sonra da gider posta alırım.'' diyordu kendi kendine. Ayakkabıcı köye indi. Muziklerden birine uğradı ama adam evde yoktu. Karısı da gelecek hafta göndereceğini söyleyip para falan vermedi. Sonra bir diğerine uğradı ama adam parası olmadığına yeminler etti ve sadece yirmi kapik verebileceğini söyledi. Fakat çizmelerini onarması şartıyla ayakkabıcı da postu veresiye alabileceğini düşündü. Ancak satıcı buna razı olmadı. Param varsa'' dedi, ''Dilediğini alırsın. Velesiye satışı iyi biliriz.'' Böylece hiçbir işini halledemeyen ayakkabıcının eline sadece 20 kapik ve bir çift keçe çizme geçmişti. Bu işe canı sıkılan ayakkabıcı 20 kapiyi de vodkaya yatırıp postu alamadan evine yollandı. Sabah soğuktan donuyordu. İçtikten sonra gocuğu olmasa da birden ısınmış gibi geldi ona değneği değneğiyle donmuş toprağa vurup diğer elindeki keçe çizmeleri sallayarak yürürken şöyle diyordu kendi kendine. ''İşte gocuksuz da ısındım. Bir kadehçik içtim, tüm damarlarım açıldı. Gocuğa gerek yok. Derdi tasayı da unuttum. Yoluma gidiyorum. İşte böyle bir adamım ben. Ne diye takayım kafama? Gocuksuz da yaşarım. Hiç lazım değil bana. Yalnız bizim koca karının canı sıkılacak. Ama ayıp şey doğrusu, sen çalıştır, elin herifi beş para vermesin. Fakat dur bakalım hele. Parayı bir getirme de bir gör bakalım. Nasıl alıyorum paçan aşağı? Yemin ederim alacağım paçasını aşağı. Bu ne böyle yahu? 20 kapik veriyor bir de. Ne yapayım ki 20 kapikle? Bir tek atarsın o kadar. Bir de fakirlik diyor. Sen fakirsin de ben değil miyim? Evin var, sığırın var, her şeyin var. Ben nah böyle dımdızlak. Sen ekmek yaparsın, ben satın alırım. Haftada 3 ruble sadece ekmeğe gider. Şimdi eve döneceğim ekmek yok. Yine gidecek bir buçuk ruble. Madem öyle öde borcunu arkadaş... Böyle konuşarak, köşedeki küçük kiliseye yaklaşan ayakkabıcı, kilisenin arkasında beyaz bir şey gördü. Hava kararmaya başlamıştı. Dikkatle baktıysa da ne olduğunu çıkaramadı. Taş desem, burada öyle bir taş yoktu. Hayvan mı acaba? Yok, hayvana da benzemiyor. Başı insan başına benziyor ama bembeyaz. Hem burada insan ne geser? Biraz daha yaklaşınca açıkça gördü beyazlığı. Tuhaf bir şeydi. Ölü mü, diri mi belli olmayan, kilisenin duvarına yaslanmış, Kıpırdamadan oturan çırılçıplak bir adam vardı karşısında. Korkmuştu ayakkabıcı. Adamcağızın birini öldürüp soymuşlar bir de buraya atmışlar diye geçirdi içinden. Yanına gitsem iş alırım başıma. Sonra yürüyüp geçti adamın yanından. Adamı görmezden gelip kiliseden uzaklaşmıştı. Biraz yürüdükten sonra dönüp kiliseye baktı. Adam artık duvara yaslanmıyordu. Hatta kımıldanıp ona bakmıştı sanki. Ayakkabıcı iyice korktu ve şöyle düşündü. Yanına dönsem mi yoksa çekip gitsem mi? Dönsem daha kötüsü gelmesin başıma. Nasıl biri olduğunu nereden bileyim? Herhalde hayırlı bir iş için düşmedi buraya. Ya üstüme atlayıp beni boğarsa? Kaçacak yerde yok ki. Boğulmasa bile başa bela olur. Elin çıplayla ne yapacaksın? Üstümdeki son giysisiyle çıkarıp veremem ya. Aman Tanrı esirgesin. Sonra birden dönüp yoluna devam etti. Kiliseyi iyice geride bırakmak üzereydi ki vicdanı sızladı. Yolun ortasında duruverdi ayakkabıcı. Ne yapıyorsun be Semyon? Dedi kendi kendine. Adam orada yokluktan geberip gidiyor, sen korkup tabanları yağılıyorsun. Çok mu zenginsin de paranı çaldırmaktan korkuyorsun? Yuh sana Semyon, utan. Sonra dönüp adamın yanına gitti Semyon. Semyon adama yaklaşıp inceledi. Gücü kuvveti yerinde bir delikanlıydı. Vücudunda yara izi falan da görünmüyordu. Yalnız üşümüş, korkmuş gibiydi. Duvara yaslanmış oturuyor, başını kaldıracak hali kalmamış gibi Semyon'a dönüp bakmıyordu. İyice yaklaştı Semyon. Adam birden ayılmış gibi başını kaldırıp ona baktı. Bakışı hoşuna gitmişti Semyon'un. Elindeki çizmeleri yere attı. Kuşağını çıkarıp çizmelerin üzerine koydu ve kaftanını çıkardı. ''Hiç konuşma'' dedi. ''Giy hadi şunu, hadi giy.'' Semyon kolundan tutup kaldırmaya çalıştı. Adam ayağa kalktı. Semyon ince yapılı, tertemiz görünen adamın tatlı bir yüzü olduğunu fark etti. Eli ayağı da sapasağlandı. Semyon kaftanını onun omuzlarına attı. Bir iki bir an kollarını geçiremedi. Semyon adamın ellerini tutup kaftanın kollarına geçirdi. Güzelce sarıp önünü kapattı ve kuşağını da beline doladı. Lime lime kasketini de çıkarıp adamın çıplak kafasına geçirmek istediyse de kendi kafası üşüdü. Benim kafam kel diye düşündü. Bununsa kıvır kıvır saçları var. Tekrar giydi kasketini. İyisi mi çizmeleri giydireyim? Adamı oturtup çizmeleri de giydirdi. Adamı güzelce giydirdikten sonra şöyle dedi ayakkabıcı. İşte de oldu kardeş. Hadi biraz kıpırda da ısın. Geri kalan her şey sonra dahil olur. Yürüyebilecek misin? Adam kalkıp iştenlikle Semyon'a baktı ama bir şey söyleyemedi. Neden susuyorsun? Burada kışlayacak değiliz ya eve gitmeliyiz. Hadi al şu sopamı. Halin yoksa dayanırsın. Hadi aç geldi. Adam yürümeye başladı. Rahat yürüyor geride kalmıyordu. Yürürlerken konuşmaya başladı Semyon. Eee de bakalım nerelisin? Buralı değilim. Buralı olsan tanırım zaten. Buraya kilisenin dibine nasıl düştüğünü soruyorum. Söyleyemem. Herhalde birileri sana kötülük etti. Kimse kötülük etmedi. Beni Tanrı cezalandırdı. Elbette her şey Tanrı'dan gelir ama ne olsa kendine bir yer bulmalısın. Nereye gitmek istiyorsun? Hiç fark etmez. Semyon şaşırmıştı. Adam serseriye falan benzemiyordu. Konuşması da nazikti ama kendisi hakkında hiçbir şey söylemiyordu. Semyon dünyanın bin türlü hali var diye geçirdi içinden ve adama şöyle dedi. Eh benim eve gel öyleyse. Birazcık dinlenirsin bari. Semyon yürüyor, adam da ondan geri kalmıyordu. Hızlanan rüzgar Semyon'un gömleğinin içine kadar giriyor, onu ayıltıyordu. Üşümeye de başlamıştı. Karısının ceketine sıkıca sarılmış, burnunu çekerek yürürken "Nah sana post. Post almaya gittim, kaftansız dönüyorum. Hem de yanımda çıplaan biriyle." diye düşündü. Matryona pek sevinmeyecek. Matryona'yı düşündükçe canı sıkılıyordu Semyon'un. Fakat yanındaki adama bakıp kilisenin yanındaki bakışı hatırlayınca içi rahatlıyordu biraz. Semyon'un karısı erkenden toplamıştı ortalığı. Odun kırmış, su taşımış çocukları doyurmuş, kendi de bir şeyler yiyip düşünceye dalmıştı. Ne zaman ekmek yapsam bugün mü yoksa yarın mı? Koca bir parça ekmek daha vardı. Semyon yemek yemişse akşam pek yemez. Sabaha da ekmek alır diye düşünüyordu. Matryona ekmek parçasını evirip çevirerek kararını verdi. Şimdiden ekmek yapmayayım. Bir ekmeklik un kaldı. Cumaya dek idare etmeliyiz. Ekmeği kaldırıp masaya oturdu. Kocasının gömleğini yamamaya başladı. Yama yaparken bir yandan da kocasının gocuk için nasıl bir post alacağını düşünüyordu. Satıcı kazık atmasa bari. Benimki safın teki zaten. Kimseyi kandırmak aklına gelmez ama bir çocuk bile onu dolandırır. Sekiz ruble de az para değil hani. İyi bir gocuk bile alınır o parayla. Tabaklanmış deriden olmasa da gocuk gocuktur. Geçen kış titredik gocuksuz. Ne suya gidebildim ne bir yere. Benimki dışarı çıktığında ne bulursa giyer, bana bir şey bırakmaz. Gidildi çok oldu. Yakında gelir herhalde. Eyvah, içmeye gitmiş olmasın sakın benim adam. Matryona bunları aklından geçirirken sundurmanın basamakları gıcırdadı. İçeriye birisi girdi. Matryona iğnesini gömleğe saplayıp sofaya çıktı. İki kişinin geldiğini gördü. Semyon ve yanında da şapkasız, keçe çizmeli bir adam. Matryona kocasından yayılan içi kokusunu hemen almıştı. Ha, işte İçmiş bir ki diye geçirdi içinden Fakat elleri bomboş Kocasını kaftansız sırtında Sadece bir ceketle karşısında Sessizce ezilip büzülürken görünce Matriona'nın yüreği burkuldu Çulsuzun tekiyle bütün paraları içkiye Verdi anlaşılan yetmemiş Bir de eve getirmiş herifi diye düşündü Matriona onları içeri aldı Arkalarından kendisi girdi Adama şöyle bir göz attı Genç zayıf bir yabancıydı Üstelik onların kaftanına giyiyordu Gömleği şapkası da yoktu Olduğu yerde kala kalmış, bakışlarını yere dikmiş, ses çıkarmadan duruyordu. Matryona korkuyor, demek ki kötü biri diye geçirdi içinden. Somurtup sobanın yanına geçti ve onları izlemeye başladı. Semyon kasketini çıkarıp hiçbir şey yokmuş gibi sedire oturdu. Ey Matryona, dedi, yemek hazırla da yiyelim, ne duruyorsun? Matryona bir şeyler homurdandı. Sobanın yanından kımıldamadı bile. Bir kocasına bir adama baktı ve sadece başını salladı. Semyon karısının bozulduğunu anladı ama elinden bir şey gelmezdi. Görmezden gelip yabancıyı kolundan tuttu. Otur kardeş dedi, yemek yiyelim. Yabancı da sedire oturdu. Ey bir şey pişirmedin mi? Pişirdim ama sana değil, anlaşılan kafan da bulanmış içkiden. Post almaya gidip kaftansız dönüyorsun, hem de yanında çıplak serserinin tekildi. Sizin gibi ayyaşlara verecek bir şeyim yok. Yeter matryona, bilip bilmeden cırıldanıp duruyorsun. Önce bir sor bakalım kimmiş bu adam? Sen parayı ne yaptığını söyle hele. Semyon ceketin cebinden paraları çıkarıp eliyle düzeltti. İşte para telefonu odan alamadım ama yarın için söz verdi. Matriona'nın tepesi iyice atmıştı. Kocası post falan almamış. Tek kaftanlarını çıplağın tekine giydirmiş. Üstelik herifi peşine takıp getirmişti. Paraları masadan alıp saklamaya giderken kendi kendine söylenir gibi konuşuyordu. Yemek falan yok. Tüm çıplak ayyaşları doyuramazsın. Eee Matryona, tut şu dilini azıcık. Önce beni bir dinlesen. Yeterince akıl aldım sarhoş bir aptaldan. ''Senin gibi bir ayaşla evlenmez olaydım. Anacığımın verdiği keten bezi bile içkiye yatırdın. Post diye gidip sarhoş döndün.'' Semyon karısına sadece yirmi kapiklik içtiğini, adamı nerede bulduğunu anlatmak istiyordu. Ama Matryon'a ağzını açmasına fırsat vermiyor, durmadan konuşuyordu. On yıl önce olup bitenleri bile hatırlıyordu. Matryon'a iyice sayıp döktükten sonra birden Semyon'un üstüne atılıp yeniden yakaladı. ''Ver şu ceketimi. Bir bu kaldıydı onu da alıp giydin. Ver şunu seni kör olasıca çopur köpek.'' Semyon ceketi çıkarmaya başladı. Tam bir kolunu kurtarıyordu ki kadın asılı verdi ceketi. Dikişler söküldü. Matryona ceketi kaptığı gibi başına attı ve kapıya doğru koştu. Çıkmak istedi ama birden durdu. Heyecandan yüreği hızlı hızlı çarpmaya başlamıştı. Hem bir fenalık yapmak istiyor hem de adamın nasıl biri olduğunu merak ediyordu. Matryona durduğu yerden söylenmeye devam etti. İyi bir adam olsaydı çıplak gezmezdi. Gömleği bile yok. İyi bir şeyler yapmış olsaydı bu işe yaraması nereden bulup getirdiğini söylerdin. E söylemeye çalışıyorum ya. Yolda yürürken kilisenin yanında bu fakiri gördüm çırılçıplaktı. Yaz mı ki çırılçıplak dolaşsın? Beni ona tanrı gönderdi yoksa mahvolurdu. Hem ne yapacaktım ki başka? İnsanın başına her türlü iş gelir. Ben de giydirdim alıp buraya getirdim. Biraz sakin ol artık. Günah Matryona. Ölümlü dünya işte. Matriona yine sövüp sayacaktı ki yabancıya bir göz atınca sustu. Adam sedirin kıyısına ilişmiş sessizce duruyordu. Ellerini dizlerine koymuş, başını göğsüne eğmişti. Gözlerini kapamış, güçlükle nefes alıyormuş gibi yüzünü buruşturup duruyordu. Matryona artık susmuştu, Semyon devam etti. Matryona Tanrı'ya inanıyor musun sen? Matryona bu sözleri duyunca bir daha adama baktı ve birdenbire sakinleşti. Kapının yanından ayrılıp sobaya gitti. Yemek çıkardı. Masaya bir bardak koyup kıvas doldurdu. Son ekmek parçasını da getirdi. Onlara bıçak, kaşık verdi. Yesenize ne duruyorsunuz, dedi. Semyon adamı dürttü. Sokul bakalım delikanlı dedi. Semyon ekmeği kesip doğradı. Yemeye başladılar. Matryona ise masanın köşesine oturdu, elini çenesine dayayıp adamı incelemeye başladı. Matryona bir anda adamı acımış, ona kanı ısınmıştı. Adam da birden neşelenmişti, yüzünü buruşturmayı kesmiş, Matryona'ya bakıp gülümsemişti. Yemek bitti. Matryona masayı topladıktan sonra adamı sorguya çekmeye başladı. Ee kimin nesin sen? Buralı değilim. Peki nasıl oldu da buralara düştün? Bunu söyleyemem. Kim soydu seni? Beni Tanrı cezalandırdı. Demek sokakta çıplak yatıyordun. çıplak yatmıştım, üşüyordum. Semyon beni görünce acıdı. Kaftanını çıkarıp bana giydirdi. Sonra buraya getirdi. Sen de yedirip içirdin, bana acıdın. Tanrı sizi korusun. Matryon'a kalkıp az önce yamadığı Semyon'un gömleğini pencerenin yanından aldı, yabancıya uzattı. Sonra da bir pantolon bulup verdi. Al şunu. Sırtında gömlek bile yok. Hadi giy de beğendiğin yere yat. İster tavan arasına uzan, İstersen de sobanın üzerine çık. Adam kaftanı çıkardı, gömlekle pantolonu giyip tavan arasına yattı. Maturiona mumu söndürdü. Kaftanı aldı ve gidip kocasının yanına yattı. Maturiona kaftanı üzerine atıp yatmıştı ama bir türlü uyuyamıyor, adam aklından çıkmıyordu. Son ekmek parçasının bittiğini, yarın ekmek kalmadığını, gömleği pantolona adama verdiğini hatırladıkça canı sıkılıyor. Ama gülümsemesini hatırladıkça yüreği ferahlıyordu. Uzun süre uyuyamayan Maturion'a, Semyon'u da tutmadığını, kaftanı üzerine çekmeye çalıştığını fark etti. Semyon, ''Hah, ekmeğimizin son parçasını yediniz. Başka da ayırmamıştım. Yarın ne yapacağız hiç bilmiyorum. Malanya teyzeden mi istesek? Sağız ya, elbet doyururuz karnımızı da.'' Maturion'a bir süre sesini çıkarmadı. ''İyi birine benziyor ama neden kendinden bahsetmek istemiyor acaba? Bir bildiği vardır belki.'' Semyon, ''Hah, biz her şeyimizi veriyoruz da neden hiç kimse bize bir şey vermiyor? Semyon ne cevap vereceğini bilemedi. Sadece bu kadar çene çalmak yeter dedi ve arkasına dönüp uyudu. Sabah Semyon uyandığında çocuklar uyuyordu. Karısı komşulara ekmek sormaya çıkmıştı. Eski pantolonla gömleği giymiş olan yabancı sedirin üzerine oturmuş yukarıya bakıyordu. Yüzü dünkinden de parlaktı. Şöyle dedi Semyon, İşte böyle sevgili dostum. ''Karnın ekmek, sırtın elbise ister. Doyurmak gerek bunları. Ne iş yaparsın sen? Hiçbir iş yapamam ki ben.'' Semyon şaşırdı. ''E, hevesin olsun yeter. İnsan her şeyi öğrenebilir. İnsanlar çalışıyor, ben de çalışırım. Adın ne? Mihail.'' ''Peki Mihail, kendinden bahsetmek istemiyorsan senin bileceğin iş. Ama karnını doyurman gerek. Göstereceğim gibi çalışırsan sana yemek veririm. Tanrı seni korusun, gerekeni öğrenirim. Ne yapmam lazım göster.'' Semyon bir iplik alıp parmağına doladı ve bükmeye başladı. İşte, öyle zor bir iş değil. Onu izleyen Mihail de ipliği parmağına doladı ve Semyon'u taklit ederek bükmeye başladı. Semyon ona çirişlemeyi gösterdi. Mihail hemen kaptı bu işi. Sonra sırımların nasıl büküleceğini ve nasıl dikileceğini gösterdi. Mihail bunları da hemen kavradı. Semyon'un gösterdiği her işi hemen öğreniyordu. Üç gün sonra ezelden beri ayakkabıcıymış gibi dikiş yapıyordu. İş durmadan çalışıyor, azıyor, işini bitirince de hiç konuşmadan yukarıya bakıp duruyordu. Sokağa çıkmıyor, gerekmedikçe konuşmuyor, hiç şaka yapmıyor, gülmüyordu. Sadece bir kere Matryona'nın ona yemek hazırladığı ilk akşam gülümsediğini görmüşlerdi. Günler günleri, haftalar haftaları kovaladı. Koca bir yıl geçip gitti. Mihail Semyon'un yanında kalıyor, yanında çalışıyordu. Semyon'un işçisinin ünü iyice yayılmıştı. Herkes Semyon'un işçisi Mihail'den daha güzel, daha sağlam ayakkabı yapacak biri olmadığını söylüyordu. Çizme almak için insanlar çevre köylerden bile Semyon'a gelmeye başlamışlar, ayakkabıcının işleri de düzelmişti. Bir kış günü Semyon'la Mihail çalışırken kulübeye çıngıraklı bir Troika yaklaştı. Pencereden baktılar, Troika tam kulübenin karşısında durmuş, arabacının yanından yere atlayan bir delikanlı kapıyı açmıştı. Troika'dan kürklü bir bey indi. Semyon'un kulübesine yaklaşıp merdiveni çıkmaya başladı. Matryona hemen koşup kapıyı ardına kadar açtı. Bey eğilerek içeri girdi. Doğrulduğunda az kalsın başına tavana çarpacaktı. Kocaman vücuduyla bütün köşeyi kaplamıştı adam. Semyon kalkıp selam verdi ve şaşkınlıkla adama bakmaya başladı. Hayatında böyle bir adam görmemişti. Kendisi ufak tefekti. Mihail cılızdı. Matryona da hepten çırpı gibiydi. Bu adamsa başka bir dünyadan gelmişe benziyordu. Tombul kırmızı bir yüzü vardı. Boynu bir öküzünkü kadar kalındı ve tüm vücudu demirden dövülmüş gibiydi. Bey derin bir soluk aldı, kürkünü çıkardı ve sedire oturup, ''Ayakkabı ustası kim?'' diye sordu. Semyon, ''Benim dedi. Bey uşağına seslendi. ''Heyfet Kamal'ı getir.'' Delikanlı elinde bir bohçayla koşa koşa geldi. Bey bohçayı alıp masanın üzerine bıraktı. ''Aç bakalım şunu.'' Delikanlı bohçayı açtı. Bey bohçadaki ayakkabılık deriyi Semyon'a gösterdi. ''Bana bak ayakkabıcı, şu malı görüyor musun?'' ''Görüyorum ekselans.'' ''Bunun nasıl bir mal olduğunu biliyor musun?'' Semyon deriyi eliyle yokladı. ''İyi bir mal ekselans.'' ''İyi olacak elbet, seni aptal. Böyle bir mal hayatında görmemişsindir. Alman malı bu. Tam yirmi ruble verdim.'' Semyon ürkmüştü. ''Böylesini nereden görelim biz?'' ''Öyle elbet. Bu deriden ayağıma göre bir çizme dikebilir misin?'' ''Dikebilirim ekselans.'' Bey bağırdı. ''Demek yapabilirsin ha? Nasıl bir maldan kime çizme diktiğini anlıyor musun sen? Bana öyle bir çizme yapacaksın ki bir yıl hiç çatlamadan, yırtılmadan giyeceğim. Yapabileceksen al deriyi, kes. Yapamazsan hiç dokunmamalı mı? Sana peşinen söylüyorum, bir yıldan önce çatlayıp yırtılmayacak. Yoksa seni hapse attırırım. Bir yıl boyunca çatlayıp yırtılmazsa on ruble veririm.'' Semyon korktu, ne diyeceğini bilemedi. Mihayle bir göz attı. Onu dirseğiyle dürtüp fısıldadı. ''Alsak mı acaba?'' Mihail alışı der gibi başını salladı. Semyon Mihail'e uydu ve bir yıl çatlayıp yırtılmayacak bir çizme yapmayı kabul etti. Bey uşağını çağırdı. Çizmesini çekmesine emrederek sol ayağını uzattı. Al bakalım ölçünü. Semyon bir kağıttan on ver şok kadar bir parça kesti. Kağıdı düzeltti, diz çöktü. Beyin çorabını kirletmemek için ellerini güzelce önüne sildi ve ölçü almaya başladı. Ayağın tabanını üstünü ölçtü Baldırılara sıra geldiğinde Kağıt kısa geldi Beyin baldırı bir tomruk kadar kalındı Dikkat et koncu olmasın Semyon bir kağıt daha ekledi Bey oturduğu yerden çoraplarının içindeki Parmaklarını oynatıyor Kulübedekileri inceliyordu Birden Mihail'i fark etti Kim bu diye sordu Bu benim usta çizmeleri o dikecek Sakın unutma ha dedi Bey Mihail'i Çizmeleri bir yıl giyilecek gibi dikeceksin Semyon da Mihail'e baktı ama Mihail Bey'e bakmıyordu bile. Sadece onun arkasındaki köşeye gözlerini dikmiş, orada bir şey görüyormuş gibi bakıyordu. Bir süre baktıktan sonra ansızın gülümsedi. Tüm yüzü aydınlandı. Ne sırıtıyorsun be aptal? Çizmeleri vaktinde yetiştirirsen iyi edersin. Mihail, tam vaktinde hazır olacak dedi. Ha şöyle. Bey çizmesini, kürkünü giydi, önünü kapadı, kapıya doğru yürüdü. Fakat eğilmeyi unuttu. Başını kapı süyesine çarptı. Kızıp sövdü. Başını oğuşturarak arabasına atlayıp gitti. O gider gitmez Semyon. Taş gibi adam dedi. Sopayla bile deviremezsin. Kafasıyla söveyi yıktı. Canı bile yanmadı. Maturion araya girdi. Böyle yaşayan adam sağlam olmaz mı hiç? Ölüm bile vız gelir böyle perçin gibi adama. İşi almasını aldık ya bir bela gelmese bari başımıza dedi Semyon miha e. Mal değerli beyde hırçın. Bir hata yapmamalı. Senin gözlerin daha iyi görüyor. Ellerin de işe benden daha yatkın. Al bakalım şu ölçüleri. Sen dediği kes. Ben dikişleri yaparım. Mihail ayakkabıcının sözünü ikiletmedi. Beyin malını alıp masaya serdi, ikiye katladı, bıçağı alıp kesmeye başladı. Matryona yaklaşıp Mihail'in nasıl biçtiğine baktı ve şaşkına döndü. Ayakkabıcılığa aşina olan Matryona, Mihail'in deri çizme yapmak için değil, daireler halinde kestiğini büyük bir şaşkınlıkla görmüştü. Bir şeyler söyleyecekti ki, herhalde bir çizmesinin nasıl yapılacağını bilmiyorum. Mihail benden daha iyi biliyor. Karışmayayım en iyisi diye düşünerek vazgeçti. Mihail deriyi kestikten sonra çizme dikmekte kullanılan çift iplikle değil de terlik diker gibi tek iplikle dikmeye başladı. Matryona bu işe de şaşırmıştı. Yine bir şey söylemedi. Mihail dikmeye devam etti. Ödemeye gelince Kalkan Semyon Mihail'in beyin derisinden terlik diktiğini gördü. Ağlayıp oflamaya başladı Semyon. ''Mihail, tam bir yıldır hiçbir hatalı iş yapmadan burada yaşıyor. Peki böyle bir şeyi nasıl yaptı birden?'' Bey uzun komşulu, şeritli bir çizme ısmarladı. Bizimki ise tutmuş, yumuşak terlik dikmiş. Diriyi de mahvetmiş. ''Şimdi ben beye nasıl hesap veririm? Böyle bir mal bulamazsın da.'' Sonra şöyle dedi Mihail'e: ''Sen ne yaptın böyle sevgili dostum, mahvettin beni.'' Bey çizme ısmarlamıştı, bak sen ne dikmişsin. Tam Mihail'e bunları söylerken sundurmadan gürültüler geldi. Kapı vuruldu, pencereden baktılar.'' Bir atlı gelmiş, atını bağlıyordu. Kapıyı açtılar. Beyin uşağı içeri girdi. ''Merhaba, merhaba, ne istemiştin?'' ''Hanım beni çizmeler için gönderdi.'' ''Ne demek çizme için?'' ''Çizme işte, beyin çizmeye ihtiyacı kalmadı artık, vadesi doldu.'' ''Ne diyorsun sen?'' ''Sizden çıkınca eve bile varamadı, arabada ölmüş.'' Eve gelince kapıyı açmaya koştuk, çuval gibi devriliverdi. Kaskatı olmuş, cansız yatıyormuş beğer. Arabadan zor çıkardık, hanım da beni size yolladı. ''Git şu kunduracıya söyle.'' dedi. ''Bir bey size deri bırakıp çizme varlamış ama artık gerekli değil. Onun yerine ölüye giydirmek için terlik yapsın. Çabucak dikiversin.'' dedi. ''Dikilinceye kadar bekle, terliği de al gel.'' dedi. ''Ben de bunun için geldim.'' Mihail masadaki deri artıklarını toplayıp rulo yaptı. Sonra da diktiği terlikleri birbirine çarpıp önlüğüne sildi. Ve hepsini delikanlıya uzattı. Uşak terlikleri aldı. ''Hoşça kalın.'' diyerek çıkıp gitti. Aradan bir yıl, iki yıl derken tam altı yıl geçti. Mihail hala Semyon'un yanındaydı. Hep eskisi gibi yaşıyordu, hiçbir yere çıkmıyor, gerekmedikçe konuşmuyordu. Tüm bu zaman boyunca da ancak iki kere gülümsemişti. İlki Matryon'a kendisine yemek hazırlayınca, diğeri de B'ye bakarken. Semyon işçisinden pek memnundu. Artık nereden geldiğini sormuyordu. Tek korkusu bir gün onu bırakıp gitmesiydi. Bir gün hep beraber oturuyorlardı. Evin hanımı sobaya tencereleri yerleştiriyor, çocuklar sedirlerde koşuşturuyordu. Pencereden dışarıyı seyrediyorlardı. Semyon bir pencerenin önüne oturmuş, elindekini dikiyor. Mihail de başka bir pencerenin önünde bir ayakkabının topuğunu çiviliyordu. Çocuklardan biri sedirin üzerinde koşarak Mihail'e yanaştı. Omzuna dayanarak pencereden bakmaya başladı. Mihail amca, Bak bir tüccar karısı geliyor. Kızları da yanında. Kızlarından biri de top al. Çocuk bunu söyler söylemez, Mihail işini bırakarak sokağa baktı. Semyon buna şaşırmıştı. Hiç sokağa bakmayan Mihail, Birden pencereye dönmüş, bir şeye bakıyordu. Semyon da baktı. Gerçekten de iyi giyimli bir kadın, kürk giymiş, tüylü şallara sarılmış, iki küçük kızın elinden tutmuş avluya giriyordu. Kızlar ayırt edilmeyecek kadar birbirlerine benziyorlardı. Yalnız birinin sol ayağı topallıyordu. Kadın sundurmayı geçip sofaya girdi. Kapı mandalını bulup açtı. Önce kızlarını soktu kulübeye, sonra da kendisi girdi. ''Merhabalar, buyurun, ne istemiştiniz?'' Kadın masaya geçip oturdu. Kalabalıktan utanan kızlar onun dizlerine yaslandı. Kızlara baharda giysinler diye diri ayakkabı yaptırmak istiyorum. Elbette yaparız. Hiç bu kadar küçük ayakkabı dikmemiştik ama yapabiliriz. Kenara bant koyarız. Ters yüz edilmiş ketenden astarda ekleyebiliriz. İşte bu benim ustam Mihail. Semyon Mihail'e baktı ve işini bırakıp gözlerini kızlara diktiğini gördü. Buna şaşırmıştı. Kızlar gerçekten de pek sevimliydi aslında. Kara gözleri bul kırmızı yanakları, güzel kürkleri ve şalları vardı. Fakat Semyon Mihail'in neden kızları tanıyormuş gibi baktığını anlamamıştı. Semyon o şaşkınlıkla kadınla konuşup pazarlık yaptı. Anlaşınca ölçü faslına geçildi. Kadın topal kızını kucağına oturtarak, ''Gel bundan iki ölçü al.'' dedi. ''Topal ayağı için bir, öteki ayağı için üç ayakkabı dikersin.'' İkiz oldukları için ayakları da aynı. Semyon ölçüyü alınca nasıl böyle topal kaldı? ''Ne kadar da tatlı bir kız. Doğuştan falan mı?'' Hayır Annesi ezdi dedi kadın Maturiona kadının ve çocukların kim olduğunu öğrenmek için araya girdi Yani sen onların annesi değil misin? Ne anneleriyim ne de akrabaları Benim evlatlıklarım onlar Öz çocukların değil ama nasıl da esirgiyorsun Nasıl da esirgemeyeyim İkisini de ben emzirip büyüttüm Benim de bir çocuğum vardı ama tanrı aldı Doğrusu onu bile bunlar kadar sevmiyordum Peki bu çocuklar kimin? Kadın anlatmaya başladı Altı yıl oluyor Zavallılar bir hafta içinde öksüz kaldılar. Babalarını salı gömdüler, anneleri de cuma öldü. Babalarının ölümünden üç gün sonra bu yavrular doğdu. Anneleri ise doğumdan sonra o günü çıkaramadı. O sıralar kocamla beraber çiftçilik yapardık. Onlarla komşuyduk. Babaları da bir mucikti, ormanda çalışıyordu. Bir gün üzerine bir ağaç devrilmiş. Zavallının bağırsakları dışarı fırlamış. Eve getirilir getirilmez ruhunu teslim etti. Karısı bu ikizleri o hafta içinde doğurdu. Fakirdi, bir başınaydı. Yanında ne bir ebe ne de bir yardımcı vardı. Bir başına doğurdu ve öldü. Sabahleyin komşuma bakmaya gittiğimde zavallıcık çoktan soğumuştu bile. Ölürken işte bu kızın üzerine düşmüş. İşte ayıcığı da böyle ezilmiş. Ahali toplandı. Zavallıyı yıkayıp temizlediler. Bir tabuta koyup gömdüler. Hepsi iyi insanlardı. Kızlar yalnız kalmıştı. Kim yanına alacaktı onları? Kadınlar arasında bir tek benim bebeğim vardı. Sekiz haftalıktı. Kızları bir süreliğine ben aldım. Mujikler toplanıp çocukları ne yapacaklarını tartıştılar. Sonra da bana, Maria şimdilik kızlar senin yanında kalsın. Sonra bir yolunu buluruz dediler. Sağlam kıza meme verip emzirdim. Ayağı ezilmiş olanıysa hemen emzirmedim. Yaşayacağını pek sanmıyordum çünkü sonra düşündüm, neden bu melek yok olup gidecekti ki? Onu da emzirmeye başladım. İşte böylece hem benimkini hem de bunları emzirmeye başladım. Üçünü de kendi sütümle besledim. Gençtim, sağlıklıydım, yiyeceğim de boldu. Tanrı bana o kadar çok süt vermişti ki bazen mememden taşıyordu. Bazen ikisini aynı anda emziriyor, üçüncüyü bekletiyordum. Biri doyunca üçüncü meme veriyordum. Ama Tanrı'nın emri işte. Ancak bu ikisini büyütüp yetiştirebildim. Benimkini iki yıl sonra gömdüm. Sonra da Tanrı bana başka çocuk vermedi. Servetimiz gittikçe çoğaldı. Şimdi bir tüccarın değirmeninde yaşıyoruz. Maaşı, rahatımız yerinde ama çocuğumuz yok. Bu kızlar olmasaydı ben yaşayamazdım. Onları nasıl sevmeyeyim? Onlar benim hayatımın ışığı. Kadın bir eliyle topal kızı kendine çekip sıkarken, öteki eliyle de yanaklarından süzülen gözyaşları nasıldı? Matryona göz geçirdi. Anlaşılan atalarımız boşa dememiş. İnsan anasız babasız yaşar, tanrısız yaşayamaz. Kadın bunları anlattıktan sonra kalkıp gitti. Ev sahipleri onu geçirdikten sonra dönüp Mihail'e baktılar. Mihail ellerini dizlerine koymuş oturuyor, yukarıya bakarak gülümsüyordu. Semyon, Mihail'e yaklaştı. Neyin var, Mihail? diye sordu. Mihail, işini bırakıp ayağa kalktı, önlüğünü çıkardı, ev sahiplerini selamlayarak şunları söyledi. Affedin beni, Tanrı beni affetti. Siz de affedin. Ev sahipleri, Mihail'den etrafa ışıklar yayıldığını gördüler. Semyon da, Mihail'i selamlayarak şöyle karşılık verdi. Mihail, senin bildiğim sıradan insanlar olmadığını görüyorum. Sana engel olamam, sorguya da çekemem. Yalnız bir tek şeyi söyle bana. Seni bulup eve getirdiğimde üzgündün. Ama karım sana yemek verince ona gülümserin, yüzün ışıldadı. Sonra o bey çizme ısmarlarken yine gülümsedin. Bu kez yüzün daha da aydınlandı. Şimdi de kızlarıyla gelen kadını görünce üçüncü kez gülümsedin ve ışık saçıyorsun artık. Söyle bana Mihail, neden etrafa ışık saçıyorsun ve neden üç kere gülümsedin? Mihail cevap verdi. Tanrı beni cezalandırmıştı. Şimdi affetti. Bu yüzden ışık saçıyorum. Üç kere gülümseyişimin sebebi ise Tanrı'nın üç kelamını öğrenmemdir. Tanrı'nın üç kelamını öğrenmem gerekiyordu. Artık öğrendim. İlk kelamını karının bana acıdığı anda öğrendim. O yüzden ilk kez ona gülümsedim. İkinci kelamı o zengin adama çizme ısmarlarken öğrendim. Ve ikinci kez gülümsedim. Kızları görünce de üçüncü ve son kelamı öğrendim. Ve üçüncü kez gülümsedim. Semyon tekrar sordu. Söyle bana Mihail. ''Tanrı seni neden cezalandırdı?'' ''Tanrı'nın üç kelamı nedir söyle ben de bileyim.'' Mihail şöyle cevap verdi. ''Tanrı onu dinlemediğim için beni cezalandırdı. Ben cennette bir melektim. Bir gün ona karşı geldim. Tanrı beni bir kadının ruhunu almaya yollamıştı. Yeryüzüne indim. Bir de baktım ki yeni doğum yapmış, hasta bir kadın uzanmış yatıyor. İkiz doğurmuş. İki kız. Kızlar annelerinin yanında debelenip duruyordu.'' Kadıncağız da onlara memesini uzatamıyordu. Beni görür görmez ruhunu almak için Tanrı'nın gönderdiğini anladı. Ağlayıp yalvarmaya başladı. Tanrı'nın medeği. Kocamı yeni gömdüler. Ağaç altında kaldı. Ne öksüzlerimi büyütecek kardeşim, ne teyzem, ne de anam var. Alma canımı, izin ver. Çocuklarımı besleyip büyüteyim. Kendi ayakları üstünde durduklarını göreyim. Çocuklar ana babasız yaşayamaz. Ben de kadının sözünü dinledim. Çocuklardan birisini tutup göğsüne yanaştırdım. Ötekini eline verdim. Sonra da göğe yükseldim. Tanrı'nın huzuruna çıkıp şöyle dedim. Lohsa'nın ruhunu alamadım. Babayı bir ağaç ezmiş, anne ikiz doğurmuş. Ruhunu teslim etmemek için yalvarıp yakarıyor. İzin ver, çocuklarımı besleyip büyüteyim. Kendi ayakları üstünde durduklarını göreyim. Çocuklar ana babasız yaşayamaz diyor. Ben bu kadının ruhunu almadım. Tanrı da bana şöyle dedi. Git, kadının ruhunu al. Sonra da şu üç kelamı öğren. İnsanda ne var? İnsana ne verilmemiştir? İnsan neyle yaşar? Bunları öğrenince yine göğe döneceksin. Ben de yeryüzüne indim. Luhu kadının ruhunu aldım. Kadının çocukları göğsünden ayrıldılar. Cansız vücudu yatağa düştü. Kızlardan birinin ayağını ezdi. Köyün üzerinde yükseldim. Kadının ruhunu Tanrı'ya ulaştıracaktım ama bir rüzgara yakalandım. Kanatlarım tutulup koptu. Ruh tek başına Tanrı'ya yükseldi. Bense yeryüzüne, Yolun kenarına düştüm. Semyon'la Matryon'a kimi giydirip doyurduklarını, kimle birlikte yaşadıklarını anlamış, korku ve sevinçten ağlamaya başlamışlardı. Melek şöyle devam etti. Tarlanın ortasında bir başıma çıplak kala kalmıştım. Evlerce insanca ihtiyaçları hiç bilmez. Soğuğu, açlığı hiç tanımazken bir anda insan olmuştum. Açtım. Soğuktan donuyor, ne yapacağımı bilmiyordum. Bir küçük kilise gördüm. Tanrı'nın kilisesine sığınmak istedim. Kilise kapalıydı. İçeri giremiyordum. Rüzgardan korunmak için kilisenin arka duvarına yaslandım. Karanlık çökmüştü. Çok acıkmış ve üşümüştüm. Her yanım ağrıyordu. Birden yolda elinde bir çift çizmeyle yürüyen ve kendi kendine konuşan bir adam gördüm. İnsan olduktan sonra ilk kez bir ölümlüye rastlıyordum. Yüzü bana korkunç geldi. Hemen başımı çevirdim. Adam kendi kendine konuşuyor, kara kışın soğuğunda ne giyeceğini... Karısını çocukların nasıl doyuracağını düşünüyordu. O anda aklımdan şunlar geçti. Ben soğuktan ve açlıktan ölmek üzereyken, Bu adam sadece kendini ve karısını bir gocukla nasıl soğuktan koruyacağını, Çocuklarının karnını nasıl doyuracağını düşünüyor. Bana yardım edecek halde değil. Adam beni görür görmez suratı asıldı. Daha da korkunçlaştı. Yanımdan yürüyüp geçti. Artık ümidimi kesmiştim. Sonra öbür yandan bir adımın geldiğini duydum. Ona baktım ama, Deminki adama bir türlü tanıyamadım. Deminkinin yüzünde ölüm vardı. Oysa şimdiki cap canlıydı ve Tanrı seçilebiliyordu bu yüzde. Yanıma yaklaştı, beni giydirip evine götürdü. Eve vardığımızda bizi karşılamaya bir kadın çıktı ve konuşmaya başladı. Kadın adamdan daha korkunçtu. Ağzından ölüm havası esiyordu ve bu koku nefesimi kesiyordu. Beni kovmak soğuğa atmak istiyordu. Bense kovulursam öleceğimi biliyordum. Sonra kocası ona Tanrıyı hatırlattı ve kadında birden bire değişiverdi. verdi. Yemek verirken bana baktı, ben de ona. Artık ölüm yoktu kadında, cappcamlı görünüyordu ve ben de onda Tanrı'yı tanıdım. O anda Tanrı'nın ilk kelamını hatırladım. İnsan da ne var öğren? İnsan da sevgi olduğunu anlamıştım. Tanrı'nın bana söylediklerini keşfetmeye başlamama pek sevindiğimden ilk kez gülümsedim. Fakat henüz hepsini öğrenmemiştim insana neyin verilmediğini ve insanın neyle yaşadığını anlayamamıştım hala. Sizinle yaşamaya başladım ve bir yıl geçti. Bir gün adamın biri gelip, bir yıl boyunca çatlayıp yırtılmadan giyebileceği bir çift çizme istedi. Ona bakınca arkasında bir arkadaşımı, ölüm meleğini gördüm. Benden başka hiç kimse bu meleği görmüyordu. Bense hemen onu tanıdım ve zengin adamın gün batmadan öleceğini anladım. Aklımdan şunlar geçti o anda. Adam bir yılın hesabını yapıyor Oysa akşama kalmadan öleceğini bilmiyor. Ardından Tanrı'nın diğer kelamını hatırladım. İnsana ne verilmemiştir öğren. İnsanda ne olduğunu öğrenmiştim. Artık insana ne verilmediğini de biliyordum. İnsana neye ihtiyacı olduğunu bilme yetisi verilmemişti. Sonra ikinci kez gülümsedim. Melek arkadaşımı gördüğüme ve Tanrı'nın bana ikinci kelamını da öğretmesine çok sevinmiştim çünkü. Yine de henüz hepsini öğrenmemiştim. İnsanın neyle yaşadığını henüz bilmiyordum. Tanrı'nın bu üçüncü kelamını da günün birinde bana öğretmesini bekleyerek yaşamıma devam ettim. Böylece altı yıl geçtikten sonra deminki kadınla ikizleri geldi. Kızları hemen tanımıştım. Nasıl hayatta kaldıklarını da öğrendim. Öğrenince de şunları düşündüm. Çocukların yaşaması için anneleri bana yalvarmış, beni de ikna etmişti. Ana babaları olmadan yaşayamayacaklarını sanmıştım. Oysa başka bir kadın çocukları besleyip büyütmüş. Kadının başkasının çocuklarına acıyıp ağlamasını görünce içinde yaşayan Tanrı'yı gördüm ve insan neyle yaşar anladım. Tanrı'nın son kelamını da öğretip beni artık affettiğini de anlamıştım. Bu yüzden üçüncü kez gülümsedim. Melek bir anda çırılçıplak kaldı ve tüm vücudu ışıkla örtüldü. Çıplak göze bakılamayacak kadar parlaktı. Sesi sanki ondan değil de gökyüzünden geliyormuş gibi gürlemişti. Şöyle dedi melek. Her insanın kendisi için kaygılanarak değil, sevgiyle yaşadığını öğrendim. O anne çocukların yaşaması için neye ihtiyaçları olduğunu bilmiyordu. Zengin adamın da haberi yoktu neye ihtiyacı olduğundan. Hiçbir insan akşama çizmeye mi yoksa ölü terliğine mi ihtiyacı olacağını bilemez. İnsan olduğumda hayatta kalmamı sağlayan kendimi kollamam değil. Yolda rastladığım bir adamla karısının sevgisidir. Bana acımaları beni sevmeleridir. Öksüz kızlar da onlara acıyıp seven yabancı bir kadının yüreğindeki sevgi sayesinde hayatta kaldı. Bütün insanlar kendilerini düşünüp kolladıkları için değil, içlerindeki sevgiyle yaşıyor. Önceleri Tanrı'nın insana sırf yaşasınlar diye can verdiğini sanıyordum. Artık diğer nedenlerini de biliyorum. Anladım ki Tanrı insanların ayrı yaşamasını istemiyor. Bu yüzden tek tek neye ihtiyaçları olduğunu açık etmiyor. Beraber yaşamalarını istediğinden hepsine kendileri ve diğerlerinin neye ihtiyacı olduğunu gösteriyor. İnsanlar sadece kendi hayatları için kaygılandıkları, kendilerini kolladıkları için yaşar sanırdım. Oysa onları yaşatan tek şey sevgiymiş. Seven insan Tanrı'nın, Tanrı da onun içindedir. Çünkü Tanrı sevgidir. Melek, Tanrı'ya şükreden bir ilahi okumaya başladı. Sesiyle kulübe zangırdamaya başladı. Çatı uçup gitti ve yerden göğe doğru kor gibi yanan bir ışık sütunu yükseldi. Semyon, karısı ve çocuklar yere düştü. Meleğin sırtındaki kanatlar açıldı, göğe yükseldi. Semyon kendine geldiğinde kulübe eskisi gibi sapasağlandı ve ailesinden başka hiç kimse yoktu. Kitabın Sonu